316. Konu, Ensar'ın Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Peygamber'e yardımlarda bulunması, Abdullah bin Rebah şöyle anlatıyor, Müslümanlardan, Muaviye'ye birkaç heyet gidiyordu, Ebu Hureyre ile ben de onların içerisinde bulunuyorduk, aylardan Ramazan'dı, yemekleri öbetleşe hazırlıyorduk, şöyle ki her akşam birimiz yemeği hazırlıyor ve diğerlerini davet ediyordu, bu işi de en çok Ebu Hureyre yapıyordu, bir gün kendi kendime, hep onlar bizi davet ediyorlar, bugün de ben yemek hazırlayayım da onları çağırayım, dedim, yemeği hazırladım ve sonra Ebu Hüreyre'yi bularak, ey Eba Hüreyre, bu akşam, yemeği bende yiyeceğiz, dedim, bunun üzerine, bunu ben yapacaktım, fakat sen daha çabuk davrandın, dedi, sonra diğer arkadaşları da davet ettim. Akşamüstü bir araya geldiğimizde Ebu Hüreyre, ey ensar topluluğu, size, sizinle ilgili olaylardan birini anlatmamı ister misin, dedi ve Mekke'nin fethini şöylece anlattı. Hz. Peygamber Mekke'ye ulaştığında askeri iki gruba ayırdı. Bunlardan birinin başına Zübeyri diğerininkine ise Halid bin Velid'i getirdi. Ebu Ubeyde'yi de zırsız olanların başına tayin etmişti. İslam askerleri bu düzen içerisinde vadiye girdiler. Hazreti Peygamber de kendi grubunun başında bulunuyordu, Kureyş ise derme çatma bir orduyla karşımıza çıkmıştı, Kureyşliler şöyle düşünüyorlardı, biz bunları Müslümanlara karşı gönderiyoruz, eğer onları yenecek olurlarsa biz zaten kendilerindeniz, yok eğer yenilirse o zaman da burnumuz bile kanamadan onlara teslim oluruz, Hz. Peygamber bir ara etrafa göz gezdirirken beni görüp, ey Eba Hüreyre, diye seslendiler, ben de, buyurun ey Allah'ın Resulü, dedim, bana Ensar'ı çağır, fakat söyle onlardan başka kimse gelmesin, buyurdular, hemen koşup Ensar'ı çağırdım, onlar da gelip Hazreti Peygamber'in çevresine toplandılar, bundan sonra Hazreti Peygamber onlara, görüyorsunuz ya, karşınızdakiler Kureyş'in sefilleri ve ayak takımıdır, buyurdu, Sonra da ellerini birbirinin üzerine koyup, safa tepesinde benimle buluşuncaya dek onları bu şekilde biçiniz, dedi. Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldık, fakat hiçbirimiz onun dilediği şekilde öldürmeyi istemiyorduk. Zaten Mekkeliler de bize karşı koymuyorlardı. Ebu Süfyan Hazreti Peygamber'e giderek, Ey Allah'ın Resulü, Kureyş'in öldürülmeleri helal kılındı. Korkarım ki bu gidişle Kureyş diye bir şey kalmayacaktır, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, kim evine girip kapısını kapatır veya Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa o güvenliktedir, kendisine dokunulmayacaktır, buyurdular.